Merhaba, ben Serdar Kuzuloğlu. Teknoloji ve trendleri takip eden bir gazeteciyim. Bu işi 25 yıldır yapıyorum ve sanıyorum 25 yıllık meslek hayatım boyunca koronavirüs kadar teknoloji ve trendleri etkileyen başka bir faktör olmadı. İşte ben de bu 3 bölüme yayılacak olan video serisinde Koronavirüs ekseninden yola çıkarak hayatımızı ne değiştiriyor, neden değiştiriyor ve koronavirüsten sonraki dünyamız nasıl bir dünya olacak bunlara bakmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar kısa anlaşılabilir ve teknik jargondan uzak bir şekilde ve herkesi kapsamaya çalışarak yani herkesi muhatap olarak. dolayısıyla herhangi bir uzmanlığı gözetmeden bu üç bölüme youtube.com bölü k adresindeki kişisel YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Bu birinci bölüm. Dolayısıyla bunu bir peşrev olarak düşünerek birkaç açıklama yapmak istiyorum. Sizler için önemine bilmiyorum ama benim için önemi şu. Şu ana kadar birçok farklı televizyon kanalında, birçok farklı internetteki video platformunda içerik ürettim. Ama ilginç bir şekilde... Çok çok eski zamanlarda açtım, şimdi hatırlamıyorum bile aslında bakmak da lazımdı. Ee, YouTube kanalımda YouTube'a özel olarak hazırladığım ilk içerik bu. İkincisi bu videoyu bizzat videonun konu başlıyor olan koronavirüs döneminde e, evde gönüllü olarak kendimizi evlerimize kapattığımız bir dönemde e, çekiyorum. Burası benim evim e, ve çalışma odam, hayatımın zaten normalde de e, büyük bir bölümünü geçirdiğim e, odam, ofisim e, ve bilemiyorum kaç gündür evin içerisindeyiz ama hem böyle İstanbul'un kasvetli bir havasında hem de gündemin oldukça insanın üzerine çöktüğü bir dönemde bu kaydı gerçekleştiriyorum. E, ev şartlarında olduğundan dolayı teknik anlamda arzuladığım olmasını ümit ettiğim e, şartlara sahip değilim. Böyle bir video serisi çekmek istediğimde birçok e, amatör yarı profesyonel ve profesyonel kişi ve kurum destekte bulunmak istedi. Hepsine buradan tek tek teşekkürlerimizi sunuyorum ama karantina sebebiyle kimi zaman aile üyelerimizden bile uzakta durmayı tercih ettiğimiz bir dönemde kimseyle böyle kamera, kameraman ya da işte editör, yapımcı ilişkisinde yan yana olmak istemedim, vebalini taşımak istemedim. İnşallah bütün bu günleri sağlıklı bir şekilde atlatırsak Bakarsanız daha profesyonel şeyleri birlikte yapabiliriz bu kanalda Benim de senelerdir çok istediğim ama e, Güzel bir şeylerle karşınıza çıkmak istediğimden dolayı bir türlü gerçekleştiremediğim bir e, şey bu Youtube'a özel içerik üretmek Belki de işte bu koronavirüs Sağlıklı bir şekilde atlatabilirsek bu günleri Böyle güzel bir şeyin vesilesi olabilir Şimdi Toplamda 3 bölümden oluşacak dedim nelerden bahsedeceğim onları kısaca bir özetleyeyim şimdi bu ilk bölümde e, Korona virüsün de birazcık haricinde virüs dediğimiz şey nedir ona bir bakacağız çünkü e, Gazetecilik ya yani meslek hayatım boyunca hep savunduğum hala savunmakta olduğum bir şey var e, Birçok Terimi Kavramı Sürekli duyuyoruz, cümle içerisinde kullanıyoruz, ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Mesela dünyada enflasyonla birlikte yaşayan, en uzun süre yaşayan ülkelerden biriyiz. Bugün sokağa çıkıp baktığınızda, sorduğunuzda çoğu kişinin enflasyon hakkında aslında hiçbir bilgisi olmadığını fark edeceksiniz. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela enflasyon düştü, haberleri medyaya düştükten sonra zalim bir muhabirin pazardaki zavallı teyzeye mikrofonunu uzatıp teyzeciğim enflasyona düşmüş haberin var mı diye sormasından anlıyoruz. O da diyor ki yok yavrum nerede hala her şey ateş bası falan. Enflasyon ne demek? Enflasyon fiyatların yükselişini tanımlayan bir kavram aslında yani yıllık %10 enflasyon var ne demek? 100 lira olan bir şey bir sonraki sene 110 liraya alınabiliyor demek. Peki %10'luk enflasyon %5'e düşerse ne anlama geliyor? Bugün 100 liraya aldığınızı seneye 105 liraya alacaksınız anlamına geliyor. Yani enflasyonun düşmesi fiyatların ucuzlaması değil artış hızının düşmesi anlamına geliyor vesaire. Böyle bir sürü şey duyuyoruz değil mi? İşte faiz dışı fazla, döviz borç stoğu, gayri safi milli hasıla nedir bilmiyoruz bunların çoğunu genelde. Koronavirüsten bahsediyoruz neredeyse işte Dünya olarak 3 aydır, Türkiye olarak yoğun bir şekilde neredeyse 1 aydır gecemiz gündüzümüz koronavirüs. Etrafımda internette sohbet ettiğim birçok kişi virüs nedir bilmiyor. Dolayısıyla e, birazcık e, ilk bölümde virüsten bahsedeceğiz. Nedir, ne değildir e, ve hayatımızı nasıl etkileyecek? İkinci bölümde e, sağlığımızı tehdit eden bu virüsün diğer pek çok virüsten farklı olarak ekonomik hayatımızı nasıl etkileyeceğini üstelik makro ölçekte ve devasa dalga boylarıyla nasıl etkileyebileceğine bakacağız. Yani bu virüs bir şekilde bu dönem atlatılacak. Ee, işte sağlıklı çıkanlarıyla hayatını kaybedenleriyle hasarlı atlatanlarıyla bir şekilde atlatılacak. Fakat çok önemli sosyal ve ekonomik etkileri olacak ve benim de birçoğuna katıldığım bazı iddialar bunun bildiğimiz anlamda kapitalizmin sonu olduğunu gösteriyor ee, ve yepyeni bir ideolojinin boy göstereceğini gösteriyor ee, işaret ediyor ben de katılıyorum buna aksi düşünülemez ve umarım olmaz kişisel bir yorum olarak bunu şey yapın, yani koronavirüsten sonra, koronavirüsten önceki yaşam devam edecekse bu korkunç bir şey olur. Çünkü çok daha büyük, çok daha acımasız, çok daha ağır faturalar ödetecek yeni bir salgının habercisi olur bu. Hiçbir şey aynı olmamalı ve bence olmayacak da. Ekonomik ve siyasi anlamda, üstelik psikolojik anlamda. Üçüncü bölüm neyse işte birazcık buna bakacağız. Son olmasını, yani bu kapsamdaki son bölüm olmasını hedeflediğim üçüncü bölümde de koronavirüsün sosyal etkilerine bakacağız. Hayatımızı nasıl değiştirecek? Bu evlere kapandığımız süreçten nasıl çıkacağız? Ee, bunun tabi bazı esprili halleri de var. Yani birçok kişi, birçok sarışın esmer olarak evinden çıkacak. Ee, saçlarını boyatamadığı için. işte botokslar, dolgulular vesaire bunlar işin komedi tarafı. Fakat daha önemli kısmıyla baktığımızda çok sayıda insanın buna imkanı olan çok sayıda insanın evinden çalıştığı bir süreci geride bırakmış olacağız. Ve insanlar doğal olarak şunu soracaklar. Evimizden çalışmaya neden devam etmiyoruz? Neden ailemizle birlikte işlerimizi yürütmüyoruz? Her şey yürüyordu zaten. Bu sorulacak. Ee, veya birçok kişi evinden belki birlikte yaşadığı insanlarla yepyeni bir ilişki tarzı üretmiş olarak ayrılacak. Belki aileler çok daha birbirine bağlanacak. Sevgililer, eşler vesaire. Ya da tam tersi aileler yıkılacak. Bu kadar birbiriyle iç içe olmaya alışkın olmayan insanların günlerce evin içerisinde, evin duvarları arasına kısıldığı zamanları yaşıyoruz. Üstelik çoğu kişi bir başına ne yapacağı konusunda hiç bilgilendirilmedi bile. Yani çoğumuz kendimizle baş başa kalmaktan öylesiye korkuyoruz. O yüzden eve girer girmez işte bir müzik açıyoruz, televizyon açıyoruz, bilmem ne açıyoruz. İşte bir boşluk anında hemen elimizde telefonunu saldırıyoruz. Hemen bir arkadaşımızı arıyoruz. Böyle milyonlarca insan var. Yani ben benim hayatım dediğim gibi bu küçücük odada ve yalnız başıma geçiyor ama bununla ilgili bir tecrübesi olmayan milyarlarca insan var ve bu insanlar korona günlerinde, koronavirüs günlerinde evlerine kapanmış durumda. Bakalım ne olacak? Birazcık kendi aklımı erdiğince bu üç konuya bakacağım. Videoda hatalar olabilir. Ee, özellikle belirtmem gereken bir şey. En başta söylediğim konu. Ben bir gazeteciyim. Teknoloji ve trendleri takip ediyorum. Koronavirüsle olan ilişkim de bu kapsamda. Sizlerle paylaşacağım şeyler de bu kapsamda olacak. Ben bir e, sağlık personeli değilim. Tıp konusunda uzman değilim vesaire zaten bu konularda Uzman olan ve olmayan konuşan çok sayıda kişi var. Onlardan sanıyorum epey bir bilgi e, edinmişsinizdir e, diye ümit ediyorum. Dolayısıyla ben bunlara girmeyeceğim. Şimdi nelerden bahsedeceğiz dedik. Öncelikle bu virüs mevzuluna bakacağız. Nedir bu virüs? Şimdi efendim e, virüs 1800'lü yılların sonlarına doğru aslında insanlık tarafından keşfedilen bir canlı formu. Canlı formu diyoruz ama hani birazcık lafın gelişi, yani şu anlamda bir bilince sahip değil. İşte virüs yayıldı, virüs yayılıyor falan filan deyince gözümüzde şeytani emellerle, dünyayı, insanlığı, bedenlerimizi fethetmeye çalışan bir bilinç geliyor fakat aslında mecazi bakış açısıyla bunların hepsini yapmayı istiyor. Yani önce bedenlerimizi sonra dünyayı ele geçirmek istiyor fakat bunu bir bilinç kapsamında yapmıyor. bu Bu yani ne diyeyim, programlandığı şey bu. Peki nedir virüs? Virüs esasında bir DNA ve bir kaplama malzemesi var. Ve bütün niyeti taşıdığı bu genetik kodu yaymak, çoğalmak. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunun için, şimdi virüs dediğim gibi 1800'lü yılların sonlarında ilk hayat keşfediliyor insanlar tarafından. Hmm, insanlar tarafından. Neyse. Bir bakıyorlar ki bir tütün bitkisinin üzerinde o zamana kadar hiç bildikleri şeye benzemeyen yepyeni bir yaşam formu var. Ve bunun ne olduğunu araştırırlarken işte virüs dediğimiz şey ortaya çıkıyor, e, keşfediliyor. ismi veriliyor. E, ve o zamandan bu zamana kataloglanıyor, araştırılıyor, ediliyor. Kabaca ne olduğunu bir anlatalım. Virüsler canlı e, organizmalar üzerinde yayılan yaşam formları. Yani bu bize neyi anlatıyor? Ee, virüsler yaşıyor. Yaşamını devam ettirebilmek için de canlı formlara ihtiyaç duyuyor. Yani yaşayan bir bedene ihtiyacı var. Örneğin insandan insana bulaşan bir virüs ya da hayvandan insana bulaşan ya da hayvandan hayvana bulaşan bir virüs. hayvan Mesela hayvandan hayvana bulaşan bir virüs bir hayvan bulmak zorunda yayılabilmek için. Üstelik bunun canlı olması gerekiyor çünkü canlı hücrede yayılabiliyor. Hücreler e, sanıyorum hepiniz bir şekilde, bir sebeple bir miktar biyoloji dersi okumuşsunuzdur. Hücreler nasıl? Hücrenin bir zarı var. İçerisinde bazı bileşenlere sahip. E, ondan sonra hücrene hücresi olma için programlandıysa o şekilde kendini çoğaltarak devam ediyor vesaire. Hücrelerin bir zarı var, kapalı. Virüslerde kapalı bir form, içerisinde DNA taşıyor ve derdi hücrenin içine girip onu fethedip kendi içerisinde taşıdığı DNA kodunu hücreye yükleyip, hücreyi bozup kendini çoğaltabilecek bir forma dönüştürmek. Kabaca, yani mümkün olan en kaba şekliyle böyle. Ama virüs kapalı, kendisini koruyor. Üstelik vücudun bir e, direnç ve savunma mekanizması var her şeyde. E, dolayısıyla virüs hücreye yapıştıktan sonra ee, hani şu animasyonlarda falan görüyorsunuzdur spermin e, yumurtayı çatlatmak için sürdürdüğü mücadeleyi düşünün ve bir çatlağın içerisinden girip yumurtayı dörleme olayı vesaire aynen o, o şeyde görsellikte olduğu gibi virüs bir şekilde hücre zarına yapışıyor ve hücreye kendisini birazcık ile kabul ettirip e, hücrenin normalde diğer formları içine alma mekanizmasını kullanarak içeri giriyor ve içeri girdikten sonra aynen Truva e, savaşı hikayesindeki truva atı gibi kalenin içine girdikten sonra ilk taşıdığı kodu çıkartıyor, hücrenin e, nesine yerleştiriyor, bellek yuvasına yerleştiriyor ve bir anda kendisini kopyalayarak yaymaya başlıyor. Ondan sonrası artık vücudun bağışıklık mekanizmasının e, takdirine ve kudretine kalmış durumda. İşte bu önemli bir şey. Birazdan buna değineceğim. Virüsler böyle. Virüslerin yapısı böyle, böyle yayılıyor ve bilmemiz gereken şey insanlara bulaşan virüslerin, yani insanlarda çeşitli işte musibetler yaratan bu virüslerin %75'i hayvanlardan bulaşıyor. Ve insan hayvanlardan insanlara bulaşan şu ana kadar kayıtlara geçmiş 500 binden fazla ee, virüs türü var. Peki ne oluyor e, virüslerde? E, hepsi biyolojik varlıklar mı? E, yani hepsi böyle doğadaki formuyla mı? Sentetik olarak üretilemiyor mu? Özellikle koronavirüs de bu çok tartışıldı. İşte acaba bu insanlar tarafından e, mı üretildi? Bunu Çin mi üretti? Amerika mı üretti vesaire? Şimdi virüsler organik e, ve işte karşımıza çıkan formuyla var. 2002 yılında bir virüs esasında yani insan yapısında bir virüs üretildi, yaratıldı. Artık nasıl tanımlarsınız. Fakat bu bildiğimiz anlamda örneğin korona virüste gördüğümüz gibi her şey bir virüs değildi. Esasında yaptığı şey yani 2002 yılındaki çalışma virüsün stratejisini, çalışma şeklini taklit eden bir form üretildi. Yani bir DNA Yaptılar virüs gibi hücrelere kendisini bulaştırıp tırnak içerisinde e, hücre yapısını bozabiliyordu. Fakat bu bildiğimiz anlamında her şeyiyle bir e, virüs değildi. Yani şöyle düşünün e, nasıl anlatabilirim bunu e, diyelim ki işte. Kahve içmek için kupa kullanıyoruz, ee, başka bir kupa da yapıyorsunuz ama mesela bu kupanın tutacak yeri yok vesaire gibi düşünebilirsiniz. Yani mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalışıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Neyse ee, ve 2017 yılı itibariyle 7500'e yakın virüs e, formu kataloglanmış durumda. Tam rakamı da notlarımdan söyleyeyim. 7454 virüs tanımlanmış durumda. Şimdi detaylarına gireceğiz ama tarihteki virüs örneklerine bakalım. Tarihte virüsler, hastalıklara yol açtığı bilinen virüsler ne amaçla kullanılmış? Özellikle bu sentetik kısmından yola çıkacağım. En baştaki parantezi de kapatayım. Koronavirüs bir insan yapısı virüs mü? Hayır değil. Dünyadaki bütün bu konudaki otoritelerin üstünde birleştiği konu bu. Detaylarına gireceğim ama yani burada bunun da cevabını vermiş olalım. Tarihteki örneklere baktığımızda virüslerin rol oynadığı ilk ya yani kayıtlara geçen vaka ilk en eski vakalardan biri milattan önce 1500 yılında gerçekleşiyor. Milattan önce 1500 yılında Hititler yani aslında Türkiye olarak Anadolu toprakları olarak işte mirasını taşıdığımız Hititler M.Ö. önce 1500 yıllarda tulare adlı bir hastalığı taşıyan asker ve insanları düşman cephelerinin içerisine sürerlermiş. Şimdi Tuları ve bugün Beyşehir ve Konya'da endemik olarak görülüyor. Yani o bölgelerde hala var, kene dediğimiz canlılardan bulaşıyor insanlara. Çok dertli bir hastalık, işte ishal, kusma, ateş, mide bulantısı gibi bir sürü böyle yaşamı tehdit eden, yaşam kalitesini bozan özelliklere sahip. Öldürücü değil. Bir tedavisi yani bildiğimiz anlamda bir tedavisi yok. Uzun bir tedavi süreci var. Birkaç ay insanı mağdur ediyor. İşte e, Hititler döneminde dahi bu hastalık var. E, yani 2500 yıl öncesinde dahi pardon 3500 yıl öncesinde dahi bu hastalık var. Biliniyor e, ve belki de Keneler tarafından bulaştırılıyor ya da doğal yollarla bu hastalığa maruz kalanları Hitit orduları koştura koştura düşman cephelerinin içerisine salıyorlar ki onlara bulaştırsınlar. Hepsi işte bu hastalıktan kırılsın geçilsin o sırada bunlarda orduları e, yensin telef etsin ne artık o terimler birazcık tehlikeli. E, i̇lk vakalardan birisi bu daha sonra 1346 yılında Kırım savaşında, Moğolların Kırım savaşında çok meşhur, bilindik bir örnek var. Ee, Moğollar e, o dönemde e, Avrupa'yı kırık, kırık geçirecek olan veba, e, virüsü yüzünden ölenlerin cesetlerini, bedenlerini, naaşlarını taşıyorlar. E, i̇şte kendi yanlarında getiriyorlar ve Kırım kalesini kuşattıklarında Mancınıklarla, mancınıkları sanıyorum tarihi filmlerden ya da işte Age of Empires Civilization gibi oyunlardan bilirsiniz. Nedir? Katapult diye geçen. Ee, bir yaylı, e, gerdirmeli bir mekanizma, bir şeyi var taşıma haznesi var. Buraya işte taş, top, gülle ne varsa koyuyorsunuz ve serbest bıraktığınızda fırlıyor ve karşı tarafta kalenin duvarını yıkıyor ya da işte ateşli bir şey atarsanız evleri yakıyor, evleri ateşler düşürüyor vesaire. İşte buna cesetleri vebadan ölmüş olan insanların bedenlerini, ağaçlarını koyup fırlatıyorlar kale duvarlarının içerisine ve kalenin içerisinde kendilerini Moğol ordularından korumaya çalışan insanları içeride verem e, vebadan kırmaya çalışıyorlar. Bunda da başarılı oluyorlar. Bunda başarılı oluyorlar fakat işte 1346'da yaşanan bu savaşın sonrasında e, veba Avrupa'ya kadar yayılıyor ve şöyle rakamları rakamları söyleyeyim size notlarımdan bakarak 475 milyon e, ila 200 milyon arasında tahminlere göre değişiyor insanın ölümüne yol açıyor veba hastalığı ve Avrupa'nın kendisini toparlaması 100 yıldan fazla sürüyor. Düşünebiliyor musunuz bunu? 100 yıldan fazla etkilerini sürdüren ve dünya nüfusunun e, kimi iddialara göre %30'u kimi iddialara göre %60'ını yok eden bir hastalıktan söz ediyoruz. Üstelik buna maruz kalıp hayatını kaybeden insan yani bugün bakın mesela tabii ki ölümün azı çok az çok ölüm gibi şeyler Saçma, gayri insani. Bunu kabul ediyorum. Fakat bugün koronavirüsten ölen insanların sayısını, yayılma hızını, buna karşılık bildiklerimizi ve umutlarımızı düşünün. Bugün virüsün ne olduğunu biliyoruz. Her şeyine. Bütün parmak izi çıkarılmış durumda. Bununla ilgili tedavi ve aşı çalışmaları var ve önümüzdeki sene belki, belki de olmaz ama belki bir aşısı, tedavisi, ilacı çıkacak. Dünyadaki bütün vakaları biliyoruz. Bir de 14. yüzyılı düşünün. Hiçbir bilgimiz yok, mikroskop yok, virüs nedir bilinmiyor vesaire bakıldığında ve ne olacak bunlarla ilgili? Hiç kimsenin bilgisi yok, bunu nasıl tedavi edeceğiz, bunun sebebi nedir vesaire ve patır patır insanlar ölüyor öyle ki artık e, yani nasıl gömeceklerini, nereye gömebileceklerini vesaire bilmiyorlar. Bugün yaşadıklarımızda hiç kıyaslanmaz bile ve enteresan bir detay olarak Veba da o dönem işte Çin'deki pirelerden geçiyor, pire ıstırmasından vesaire. Biyolojik amaç biyolojik amaçta kullanılan ilk örnek 1918 yılında bugün influenza dediğimiz e, virüs olarak karşımıza çıkıyor e, ve bir süre sonra İspanyol virüsü olarak da gündeme giriyor çünkü o dönemde İspanya e, Dünya Savaşı'na girmemiş durumda. Dolayısıyla devletlerin savaş sebebiyle e, gündemde tuttuğu sansüre tabi değil. Savaştaki hiçbir devlet bu gripten bahsedemiyor. Çünkü bir anlamda hem parçası o devletler hem de insanların moralini bozmak istemiyor. İspanya'nın böyle bir derdi olmadığı için bu gribi haberleştirmeye başlıyor medya ve ondan sonra adı İspanyol gribi olarak kalıyor. Yoksa gribin İspanya ile bir alakası yok. Özellikle kökeninin bunu da bilmekte fayda var. E, aşısı bulunan ancak dünyada en fazla vakaya sahip olan hastalıklardan bir tanesi de çiçek hastalığı. Çiçek hastalığının biyolojik savaşta da çok kullanılacağı iddialar arasında dünyada çiçek hastalığını kazıdık. Bir grup bilimci sayesinde, doktor sayesinde. Buna da değineceğim birazdan. Fakat çiçek hastalığı dünyanın dört bir yanında çok fazla ölüme, rahatsızlığa, Acı olaylara sebep oldu. E, aşıyla bunu yok ettik. Dünyada şu anda çiçek virüs, çiçek hastalığına yol açan virüs dünyada iki yerde bulunuyor yasal olarak. E, i̇ki laboratuvarda, virütik, virüs laboratuvarında, birisi Amerika Birleşik Devletleri'nde, birisi Rusya'da. E, ancak şu da var. Çiçek hastalığı ki bazı iddialarda geçer. E, İspanyol fatihler geçer. Latin, Latin Amerika'dan başlayarak Amerika kıtasını keşfedip fethettikleri süreçte yerli halkı öldürmek için Avrupa'dan taşıdıkları çiçek hastalığı, çiçek virüsü ıı, içeren battaniyeleri yerlilere dağıtmışlar. Yani çiçek hastalarının üstüne örttükleri battaniyeleri gemilerle taşıyıp ıı, yerlilere vermişler. Böylece ıı, yerliler Amerika yerlileri hiçbir Şekilde o zamana kadar maruz kalmadıkları dolayısıyla hiçbir bağışıklık e, geliştiremedikleri bu virüslerle kırılıp gitmişler. Ee, i̇şte şimdi iddialardan birisi e, bu çiçek hastalığının virüsü biyolojik silah olarak kullanılırsa bugün yeryüzünden sildik ama aynı sebepten ötürü aynen bir dönemki Latin Amerika yerlileri gibi dünya nüfusunun büyük bir bölümü bugün e, bu virüse karşı bağışıklık geliştirmemiş durumda. Yani direnci yok çok büyük ölümler gerçekleşebilir. Evet aşısı var ama aşının üretimi, dağıtımı vesaire çok zor konular. Bunu bugün sanıyorum e, hepiniz de görüyorsunuzdur. E, biyolojik savaş konusu virüslerde de çok e, büyük pay sahibi. Hatta tarihle ilgili olanlar bunun e, Osmanlı'nın son dönemlerinde, Cumhuriyet'in erken dönemlerinde, Türkiye'nin de e, başını ağrıtan konulardan biri olduğunu bilirler zannediyorum. Bu konuya burada girme niyetinde değilim. E, fakat tarihle ilgili olanlar özellikle bu e, Ermeni olaylarıyla bağlantılı olarak Türkiye'de geçen mevzuları e, daha Osmanlı'ya e, töhmet altında bırakan konulardaki biyolojik e, savaş iddialarını da sanıyorum bilirler. Böyle bir biyolojik savaş mümkün müydü var mıydı çalışmalar var mıydı vardı. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa bu konuda çalışıyordu. Ve bu bahsi geçen ülkelerin biyolojik silahları da vardı. Türkiye'nin hiçbir zaman biyolojik silah oldu mu? olmadı. Zaten kendine yönelik iddialardan da bu şekilde kurtulmuştu. Sevindirici bir detay, 1972 yılında imzalanan uluslararası bir anlaşma ile biyolojik savaş, insanlık suçu, savaş suçu ilan edildi. Dolayısıyla bunun devletler tarafından kullanımının önüne geçilmiş oldu. bu iyi bir şey. Peki, virüsler böyle. Kısaca diyeceğim ama bu kadar kısa oldu, üzgünüm. Kısaca o virüs dediğimiz şeyin tarihçesinden, mantığından ve tarihte yol açtığı önemli olaylardan bahsettik. E son olarak şunu da şey yapalım, vücudumuz virüslerle nasıl mücadele ediyor? Şimdi biliyorsunuzdur, basit bir... Rakamsal ifadeyle vücudumuzdaki virüs ve bakterilerin sayısı vücudumuzdaki hücrelerin sayısından daha fazla. Yani biz her an birçok virüs ve bakteriyi zaten barındırarak yaşıyoruz. Bunların büyük bir bölümü de ağzımızın içerisinde tabii ki. Dolayısıyla vücudumuz bunlarla yaşamayı öğreniyor. Hani bu deprem muhabbetinde var ya depremle yaşamayı öğrenmeliyiz falan gibisinden. Bunlarla yaşamayı öğreniyor vücudumuz. Ne ile? Dirençle bağışıklık sistemi dediğimiz sistemimiz ne kadar güçlüyse vücudumuzda bu musibetlere karşı bu kadar direnebiliyor. Direnemediği durumda ne oluyor? Aşı dediğimiz şey devreye giriyor işte çiçeği nasıl yok ettik çiçek hastalığını veya işte bir sürü salgın hastalık kızamık kızamıkçık bilmem ne bunların hepsiyle nasıl baş ediyoruz? Bağışıklık sistemimizi o hastalıkla karşı karşıya kalmadan önce güçlendirerek nasıl güçlendiriyoruz? Bu hastalığa karşı direnç geliştiren e, bedenlerden, organizmalardan toplananlarla aşı yapılıyor. E, o aşının içerisinde hücrelerimize bilgi veriliyor. Diyor ki bak bir gün karşısına böyle bir şey çıkacak. O çıkarsa aman bunları bunları yap diyor aşı dediğimiz şey bedenimize. Bedenimizi programlıyor yani. Nasıl ki bilgisayar sistemlerimizde antivirüs kullanılıyor yazılımları var. Değil mi? Mantık aynı zaten. Bizi anlatmaya çalıştığı şey de aynı. Yöntem de aynı. Antivirüs yazılımları var. Bunlara sürekli güncellemeler geliyor. Değil mi internetten? Yeni virüsler çıktı. Al bu da güncellemesi. İşte aşı dediğimiz şey de bu. Bugün Türkiye'de bir sürü tartışma yaratan vesaire. Bir sürü mantıksız, anlamsız tartışma yaratan ve insanların bunu savunan insanların çok sayıda insanın vebalini taşıdığı bu unutulmasın. Yani bugün aşıyı sorgulayan, eleştiren insanlar o aşıdan e, mahrum kalması durumunda o insanların başına geleceklerinin de vebalini sırtında taşıyor. Umarım bunu bilir. Neyse Gelelim korona koronavirüs virüs nedir? Korona Çok duymuşsunuzdur. Korona böyle taç hale demek. Ee, neden bu ismi taşıyor? Çünkü virüsün de şekli. Mutlaka birçok yerde e, görmüşsünüzdür haberlerde vesaire. Ben birçok yerden kastım o. E, virüsün de şekli böyle sanki taç takmış gibi. E, bunun için ona koronavirüs demişler. Taç virüsü, taçlı virüs, işte vesaire. Hareli virüs gibi düşünün. Koronavirüs, Corona yani virüsün adı. Peki yol açtığı hastalığın adı ne? Covid-19. Covid-19. virus disease. 19. Yani korona virüsü hastalığı 19. Yani 19'un da esprisine 2019 yılında keşfedilmiş daha doğrusu tanımlanmış olması. Dolayısıyla hastalığın adı Covid-19. Virüsün adı da korona. Dolayısıyla şimdi bakalım öldürücülük oranı tabii değişiyor. Şimdi öldürücülük oranından bahsetmek o kadar zor bir şey ki çünkü vaka sayısıyla yola çıkarak biz bunları yorumluyoruz. Vaka sayısı da başvuru ve testlerle ortaya çıkan kadar. Yani toplumun geneli hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Sadece hastalık şüphesiyle ya da hasta olabileceği şüphesiyle gözlem altına alınan test yapılanlar ve bununla ilgili rahatsızlananlar ya da yaşamını yitirenler üzerinden gidiyoruz. Fakat bakıldığında %2 gibi bir genel ortalamadan söz edebiliriz. Bu yüksek bir öldürücü oran mı? Hayır değil. Özellikle zaten mesela biyolojik savaş, sentetik üretim iddialarında bu ortaya çıktı. Yani bir biyolojik savaş için düşünüldüğünde bu son derece verimsiz bir silah. Yani %2 ölüm risk bile sayılmıyor birçok tanımda. Bir mukayese yapabilmeniz adına şey yapayım, belirteyim. Yani bakıldığında yakın zamanda gündemimizdeydi hatırlarsanız kenelerden e, bulaşan aynen demin işte Tulanemi hastalığından bahsediyorduk kenelerden bulaştığında yine kenelerden e, insanlara geçen bir hastalık vardı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hatırlıyorsunuz değil mi bunu haberlerden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bu hastalıkta kenelerden bulaşıyordu hatta ne deniyordu işte çocuklarınız, aman sizlerde parklarda bahçelerde yürümeyin çalıdan çırpıdan uzak durun yürümek zorunda kalırsanız paçalarınızı çoraplarınızın içine sokun ki keneler aradan girip bacaklarınızı sırp bulaştırmasın vesaire ee, Kırım Kongu kanamalı ateşinin öl öldürücülük oranı %50 idi yani bu, has bu virüsü alanlardan her iki kişiden birisi hayatını kaybetti Peki bu en yüksek mi Hayır. Hani bakıldığında mesela filovirüs şeyine, ailesinden virüsler ki bunların da çeşitli bu aileye bağlı virüsler çok gördük. Mesela Ebola bunlardan bir tanesiydi. %90 öldürücülük oranı düşünebiliyor musunuz? %90 ve korkunç şekilde yaşamlarını kaybetti insanlar. Yani burada detaylarına girmek istemiyorum ama Örneğin koronavirüsten yaşamını kaybedenler en yani büyük bir bölümü nefes yetmezliğinden, akciğer fonksiyonlarını kaybetmekten dolayı hayatını kaybediyor. İnanın bu %90 öldürücülük e, oranına sahip ebola virüsün ölüm, öldürme şeklinden çok daha insani detaylarına girmeyeceğim. Peki bu neydi? Bakıldığında... 2002-2003 yılında e, gündeme gelen e, SARS hastalığının ya da e, 2012 yılında e, Orta Doğu'da ki SARS hastalığı yine Çin'den, SARS virüsü yine Çin'den çıkmıştı. 2012-2013 yıllarında yine gündemi sarsan Orta Doğu e, e, merkezli olarak başlayan MERS hastalığı da bunlardan biriydi. İşte bu aileden bir şeyden bahsediyoruz. Nereden bulaşıyor? Yani aslında bu virüsü kim taşıyor? Ne taşıyor doğada? Doğada iki canlı taşıyor, birisi yarasa, diğeri pangolin. Pangolin bizde pek bilinen bir hayvan değil çünkü bizim doğamıza ait bir hayvan değil. Afrika ve Asya'da yaşıyor. Bir memeli, bir kara canlısı, keratinden mamul yani keratin bizim tırnaklarımızı oluşturan madde, keratinden oluşan pullu bir derisi var. Dünyadaki böyle tek canlı. En azından yaşayan tek canlı, tek memeli, pullu keratinden delisi olan. Dolayısıyla çok savunmalı. Bir yırtıcı ona hallendiğinde saldırmak istediğinde top gibi oluyor. Ve aynen o kirpinin top gibi olması gibi kendisini koruyor o tırnaksı dokusuyla. Hiçbir şey olmuyor. Peki ne yiyor? Ne, yiyip, ne içiyor? Karınca yiyor. Uzun, yapışkan bir dili var. Karınca yuvalarına sokuyor. Ağaç kovuklarına sokuyor, karıncanın yürüdüğü yerlere sokuyor. Yılda yaklaşık 80 milyon karıncayı yerek hayatını devam ettiriyor pengoyun dediğimiz hayvan. Yarasaları ise biliyoruz birçok farklı vesilelerle. Yarasalar da işte, ne diyelim, kuytu karanlık yerleri seviyorlar. Daha çok mağaralarda yaşıyorlar. Onlar da işte geceleri, kendi yetenekleriyle hareket ederek biliyorsunuz görme duyuları çok az gelişmiş durumda. Radar benzeri bir sistemle yaşamlarını sürdürüyorlar vesaire. Detaylarına girmeyeceğim. İşte bu iki canlı taşıyor koronavirüsü aslında. Peki bizde ne işi var? Bize nereden musallat oldu? Tahmin edeceğiniz gibi işte bu canlıların e, tüketiminden, insanlarla aşırı olmamızdan doğdu. Bunun çıkış noktası e, kaynağı Çin'in Wuhan şehrindeki canlı hayvan pazarı. Canlı hayvan pazarları bizim kültürümüzden çıkalı epey olduğu çeşitli sebeplerle e, Wuhan, Asya'da, Çin'de demiyorum bakın, sadece Çin'de demiyorum. Asya'daki binlerce canlı hayvan pazarından sadece bir tanesinin ev, ev sahipliği yapıyor ancak Oldukça büyük bir hayvan pazarı ve uzun süredir esasında konuyla ilgili birçok uyarıya da uyarının da öznesiydi Wuhan hayvan pazarı. Yine ilginç, ironik bir tesadüf olarak, detay olarak diyeyim ya da. Çin'in Wuhan şehri aynı zamanda dördüncü seviyedeki dünyadaki sayılı... Viri, viroloji laboratuvarlarından birine ev sahipliği yapıyor. Yani virüslerin incelendiği dördüncü seviye, ki dördüncü seviye bu kategorideki en üst seviye. Ee, yani işte 1-2-3-4 diye sevilen seviyelendiriliyor tahmin edeceğiniz gibi. Dördüncü seviyede de şu, mesela o tesise giden bir yol var. O yol sadece o tesise gidiyor. Yüksek kontrollü ve denetimli bir yol. İçeri girebilecek olanlar belli. Laboratuvarlara girebilecek olanlar belli efendim onları kullanabilecek olanlar belli birçok özel giysiyle birçok farklı kademede etkilendirilme var vesaire ne yapıyorlar? Virüsleri araştırıyorlar salgın hastalıkları araştırıyorlar bunları önlemek için yöntemler geliştiriyorlar. İşte dünyada birkaç tane var tahmin edebileceğiniz ülkelerde bir tanesi de Çin'in Wuhan şehrinde fakat tekrar ediyorum bu insan yapısı bir virüs değil bütün laboratuvar İncelemeleri de bunu gösteriyor. Ee, i̇nsan yapısı bir virüs değil. Üstelik e, varlığı ve yayılma ihtimali de ortada olan bir virüs. Bunun detaylarına gireceğiz. Canlı hayvan pazarına dönersek Canlı hayvan pazarı e, yani işte geçen sene mi açıldı 2019'da açıldı da sene sonunda insanların bulaşmaya başladı. Hayır. Yani canlı hayvan pazarı aynen bizim semt pazarlarımız gibi, köy kasaba pazarlarımız gibi yüzyıllardır Çin'in kültüründe zaten var olan. Daha doğrusu Asya'nın kültüründe var olan bir şey. İnsanlar etlerini de pazardan alıyorlar. etlerini de hani bizim bizim coğrafyamızda ne yetişiyor? İşte inek, kuzu, keçi bilmem ne yetişiyor bolca. Hala öyle mi tartışılır ama Neyse, bizim kültürümüzü oluşturan şeyler onlar. Onların coğrafyasında da işte o hayvan pazarındaki bakması, tamir etmesi sabır isteyen görüntülerde gördüğümüz hayvanlar yaşıyor, onları tüketiyorlar. Yani Çinliler, Asyalılar, işte yılandı, keçiydi, kirpiydi, böcekti, bunları. Bu sene mi yemeğe başladılar? Hayır, hep yiyorlardı. Yani bir Avrupalının gelip de işte Türklere, ay siz de kokoreç ki yiyorsunuz, kelle yiyorsunuz, paça yiyorsunuz, efendim işkembe mi yiyorsunuz, mumbar mı yiyorsunuz derken ki söyleme bize ne kadar anlaşılması garip geliyorsa da geliyor ise bir Çinli'ye de işte ay siz yarasa falan mı bu kadar e, abes geliyor olmalı. Ee, ki oradaki ziyaretimde sohbet ettiğim Çinliler'de de aşağı yukarı benzer tepkileri aldım. Ama e, bakıldığında sorun ne? <gülüyor> bu hiçbir yeri hijyenik ortam gözetilmeden e, bu hayvanlar orada e, avlanıyor e, barındırılıyor teşhir ediliyor ve satılıyor. Görmüşsünüzdür görüntülerde. Detaylarına girmek istemiyorum burada. Bir anlamı, faydası yok. Ee, sorun ne? O hayvanlar orada bir iki çeler. Bir kere bütün hayvanlar bütün hayvanlarla ve ziyaret eden bütün insanlarla ve onları satanlarla. Bunlar çok insan dışı şekilde orada satılıyorlar, tutuluyorlar. Satıldıktan sonra kesiliyorlar. Ayıklanıyorlar, yolunuyorlar, veriliyorlar. Yani bu virüsün bu ana kadar neden bulaşmadığını konuşmamız lazım. Neden 2019 yılında bulaştığından öte. Ee, ve bu görüntüler size iç burkucu, yürek parçalayıcı geliyorsa... Bir gün bir fırsat bulursanız, bir mezbahaya gidin isterseniz. O cicili bicili ambalajlarda, süpermarketlerin ışıltılı raflarında, son kullanma tarihlerine özen göstererek aldığımız ve pırıl pırıl mutfaklarımızda, tavalarımızda çevirdiğimiz o etlerin e, ne gibi şartlarda e, tabağımıza geldiği, hangi süreçlerden geldiğini görürseniz esasında kapitalizm dediğimiz bu sistemin e, en büyük becerisinin e, bir tüketken olan bizleri süreçlerden uzak tutma olduğunu görürsünüz. Yani e, bu iş böyle şu anda biz bizim bilmemiz gereken kısmını görüyoruz sadece. Neyse o detaylara girmeyeceğim. Şimdi bu canlı hayvan pazarında uzun süredir böyle bir satış e, yöntemi şekli kullanılıyordu. Üstelik aynı sebepten dolayı uzmanlar yalvarıyordu yapmayın diye bas bas bahsediyordu iki isimden bahsedeceğim kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım bu isimleri kendi alanında dünyanın en önemli iki ismi iki amerikalı doktor birincisi doktor donus Carroll. donus carol neydi Hmm, ne bir dakika notlarımda da vardır muhtemelen. Predict, Predict adlı Amerika Birleşik Devletleri devleti tarafından fonlanan bir programın başındaydı, yöneticisiydi. Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek ve salgın hastalık bulaşabilecek süreçleri senaryoları ve bununla ilgili önlemleri önlemleri çalışıyorlardı. Ne yazık ki Barack Obama sonrası başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump yönetiminde fonları kesildi ve program kapatıldı. Donis Carol bir süredir aynı amaçlarla kendi özel girişimini yürütüyor ve uyarılarını sürdürüyordu. Diğer isim ise epidemiyologist yani bu virüslerin salgınların sal virüsleri ve benzeri şekildeki salgınları araştıran bilim dalı epidemiyoloji dünyadaki en saygın isimlerden biri biraz önce bahsettiğim çiçek hastalığının dünyadan silinmesinde rol oynayan en büyük isimlerden birisi. Şimdi ilginç bir şekilde Doktor Larry Brilliant bu bahsettiğim isim, ikinci isim. Doktor Larry Brilliant 2007 yılında benim de Twitter hesabından paylaştığım bir TED sunumunda insanları uyarmış. Konuşmasının ilk bölümünde eee Çiçek hastalığını nasıl yok ettiklerini anlatıyor, hangi yöntemlerle. Ve buradan yola çıkarak bundan sonra gerçekleşebilecek bir salgının nereden başlayabileceğini, nelere yol açabileceğini anlatıyor. Türkçe altyazıda olarak izleyebilirsiniz. Ben bu videonun notlarına da ekleyeceğim linkini. Lütfen izleyin. Ve orada görüyorsunuz ki bu bilim dediğimiz şey kullanmasını bilene, inanmasını bilene, geliştirmesini bilene, Esasında bir kâhin gibi her şeyi gösteriyor, her şeyi söylüyor, uyarıyor, akledenler, aklını kullananlar, birime inananlar bundan en bunlar en büyük faydayı görüyor, inanmayanlar en büyük zararı görüyor. Tek istisnası ne? Bu tip küresel salgınlar. Neyse gireceğiz o detayları. Şimdi 2007 yılında. Doktor Brilliant bu konudaki uyarıları e, söylüyor. Doktor Carol Dönis'in Donis Carol'un uyarıları 2000, en son uyarısı mesela 2018 yılında diyor ki, ya Asya'da yarasalardan insanlara her an bir şeyler bulaşabilir. Bu canlı hayvan pazarlarından vesaire. Bu iki uzman, kendi alanındaki iki büyük uzman. Ve bugünlerde e, suretini ve ismini çok gördüğümüz Dünya Sağlık Örgütü'nün e, başkanı. Hepsinin üç temel uyarısı var. Şimdi öncelikle iki, iki doktorun ortak uyarısını söyleyeyim. Ortak, e, altını çizdiği noktadan bahsedeyim. Diyorlar ki en önemli konu, bu risk oluşmadan önce bunun nereden başlayabileceğini öngörüp o tehlikeyi ortadan kaldırmak. Yani canlı hayvan pazarlarında yarasalardan ve pengolinlerden veya maymunlardan, kirpilerden vesaire insanlara bulaşabilecek bir virüs mü var? Tamam. Ne yapmalıyız? Bir, bu virüs bulaşma riskini ortadan kaldırmalıyız. Yani hayvan pazarlarını hijyenik hale getirmeliyiz. Bu süreçleri iyileştirmeliyiz, kontrol etmeliyiz. İki, hayvan pazarlarını yok etmeliyiz. Bu riski yani kökünden ortadan kaldırmalıyız. Şimdi, bir parantez açıp şunu söyleyeyim. Çin koronavirüs salgını sonrası bütün bu hayvan pazarlarını yasakladı, kapattı ve sterilize etti. Çin bunu yapabilecek kudretli bir ülke çünkü merkezi yönetim son derece süreçlere hakim. Yönetim yapısı da böyle ve itaatkar bir halkı var. Korkuyla öğrenmiş bunu üstelik çok uzun bir süre boyunca fakat diğer Asya ülkelerinde bunlardan söz etmek mümkün değil ve demin de bahsettiğim gibi neredeyse bütün Asya ülkelerinde böyle pazarlar var üstelik bu handaki pazarı mumla aratacak şartlarda kötü e, hijyenden uzak pazarlar ne olacak neyse diyorlar ki birinci önlem böyle bir risk varsa en baştan bunu kapsayın e, bunu tanımlayın ve bu riski ortadan kaldırın. Bunu yapamıyor musunuz? Hastalık yayıldı mı? Hemen hastalığı fark edin ve hemen bununla ilgili önlemler alın. Nedir? İzole edin, o grubu karantinaya alın ve tedavi için çalışmalara başlayın. Yayılmasını engelleyin. Engelleyemediniz mi? Üçüncü adım. İşte bu adım Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın da ortak paydaya dönüştüğü adım. Diyorlar ki test yapın. Dünya Sağlık Başkanı ne diyor? Test, test, test herkesi e, tahlil edin e, herkesi kapsayın kataloglayın, kayıtlara geçirin e, ve süreci takip edin bunu da mı yapamıyorsunuz ondan sonrası ondan sonrası bir anlamda kabus teorisi belki de yaşadığımız şu anda odur neyse su, süreçlerde böyle peki sorunlara gelelim şimdi virüslerden bahsettik virüsler nedir? nasıl çalışırlar tırnak içerisinde? nasıl yayılmışlar? Ee, tarihte nelere yol açmışlar, koronavirüs nedir, ee, koronavirüsü benzerlerinden ayıran nedir? Ee, durduk yere hiçbir ses seda ve uyarı vermeden mi gelmiştir? Şu ana kadar bunları işledik. Peki koronavirüs bağlantılı sorunlar nedir? Şimdi ilk sorun iki defa konuşmamın arasında tekrarladığım konu. Çin'de bunu kontrol etmek kolay. Çin'de bu rahatsızlıkla, bu hastalıkla mücadele etmek de kolay. Bu hastalığa yol açan faktörleri ortadan kaldırmak da kolay, nispeten, nisbi olarak kolay. Fakat diğer diğer birçok ülkelerde değil. Yani bunu Çin'de, Çin'deki canlı hayvan pazarlarını kaldırdınız. Güzel. Tayland'dakiler ne olacak? Tayland'dakiler Tayland'da mı kalacak? Vietnam'dakiler? ya yani oradakiler, buradakiler. Ne olacak? Bunlarla ilgili bir şeyimiz yok değil mi? Kamboçya'dakiler falan filan. Bunlar ayrı bir konu. Ee, ama en önemli konulardan bir tanesi yani bu virüs Çin ile ilgili Çinle kısıtlı ve Çin'den başka hiçbir yerden çıkamayacak bir rahatsızlık değildi ama Çin'den çıktı yani Vietnam'dan da çıkabilirdi. Dolayısıyla bunun kontrolü zor. Canlı hayvan pazarları Asya'nın birçok ülkesinde var ee, ve bununla nasıl mücadele edeceğine dair yani etkin bir mücadelenin nasıl olabileceğine dair kimsenin bilgisi yok. İkinci konu Covid-19'un en bilinmeyen tarafı aslında hala bugün dahi yayılma hızı. Çünkü biz yayılma hızını benim de videonun başında değindiğim öl, ö, öldürü, öldürme oranı gibi şeyleri biz hep elimizdeki rakamlardan şey yapıyoruz. Yola çıkarak konuşuyoruz fakat elimizdeki rakamlarda Testlerle sınırlı. Örneğin Türkiye üzerinde baktığımızda ki Türk Tabletler Birliği'nin en büyük şikayet konusu deniyor ki yani kime test yapılıyor bilmiyoruz, i̇şte kaç kişiye test yapıldı, hangi illerde test yapıldı, hangi illerde bu hastalık yoğun falan bunların hiçbirini bilmiyoruz. Türkiye'de ne yazık ki işte vaka ve ölü sayısı dışında hiçbir bilgi verilmiyor. Hatta ee, ne gördük? Mesela Aytaççı Aman bu konuda e, medyanın gündemine gelen ismiyle cismiyle ilk isim oldu. Daha sonra da birkaç işte e, isim e, belirlendi. E, koronadan hayatını kaybeden e, emekli askerimiz, e, komutanımız ne ortaya çıktı? Kayıtlara ölümü zatürre olarak geçmişti. Vesaire. Yani bu ciddi bir aslında bilinçli ya da bilinçsiz ciddi bir kataloglama problemimiz var, kayıt altına alma problemimiz var. Dolayısıyla yani biz bunun yayılma hızını, bulaşma hızını bilmiyoruz. Herkese test yapamadığımızdan dolayı, neredeyse herkese test yapabilen oldu mu? Hayır. Ama bizim şu ana kadar aylardır yaptığımız Türkiye olarak test sayısını günde yapan ülkeler oldu ve bu ülkeler işte Tayvan gibi Güney Kore gibi Çin gibi böyle ülkeler bundan bu rahatsızlıktan birinci dalgada en çok e, zarar gören e, risk altında olan ve bundan ilk kurtulan ülkelerdi. Singapur'u da buna katalım unutmadan. Neyse dolayısıyla Elimizdeki rakamlar hastalığı kestirebilme açısından kolay değil ama mesela şurada notlarımdan yine bakarak şey yapayım size mesela Murat Yetkin'in Yetkin Report'ta bununla ilgili bir e, verisi vardı e, şeylere de. İstatistiki olarak ondan bahsedeyim. E, tarihini not almış mıyım? Hayır. Tarihini not almamışım ama bu içinde bulunduğumuz hafta. Bu videoyu da 25 Mart tarihinde çekiyorum. E, neyse rakamlara baktığımızda e, şöyle bir projeksiyon yapılmıştı. E, diyor ki, virüsün yayılma seyrinin bütün dünyada aynı olduğu nüfusun üçte ikisine yani Türkiye nüfusuna oranlarsak yaklaşık 55 milyon kişiye bir şekilde değeceğini düşünürsek yani şu ana kadar ne ortaya çıkmış nüfusun 3'te ikisine bu virüs bulaşıyor. Yani Türkiye'de 55 milyon kişi bu virüsü taşıyacak. Ee, ve %20'si hastalanma ihtimali de olacak. Yani bu virüsü taşıyanların yüzde %20'si yani 11 milyon kişinin hasta olması bekleniyor. Bu böyle bir ihtimal var daha doğrusu ve bu hastalığı taşıyanların %80'i hafif olarak atlatacak yani 8.8 milyon kişi %15'i ağır olarak atlatacak yani 3 milyon 300 bin kişi ve %5'i çok ağır atlatacak 1 milyon 100 bin kişi ve %3'ü de hayatını kaybedecek yani nüfusa kıyaslarsak 99 bin kişi yani Dünyadaki seyriyle devam ederse Türkiye'de 100.000 kişi koronavirüse e, bağlı olarak hayatını kaybedecek. 80 milyonluk bir ülkede 100.000 kişinin lafı mı olur bu kadar ortalığı ayağa kaldırmaya ne gerek var diyenleriniz olabilir. E, fakat o meşhur sözdeki gibi işte 5 kişi ölürse bu bir trajedidir, 5 milyon kişi ölürse bu bir istatistiktir derler ya demişler ya e, haklı olarak. Çünkü böyle olur zaten. 100 bin kişinin bir önemi yok diyenleriniz olabilir fakat o 100 bin kişinin içerisinde aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz, anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz olduğu zaman o bir rakamdan, bir sayıdan, bir istatistikten başka bir şey olur. Dolayısıyla bir canın bile önüne geçmek önemli. Hele ki geçebilme fırsatımız varsa. Dolayısıyla konuya dönelim. Bir diğer konu işte bunun ee, ölüm öldürme oranı hakkında yeterince sağlıklı bilgiye sahip olmamamız. Üçüncü konu e, ne olacağını bilmiyoruz. Yani süreçte ne olacak? Örneğin bazı ilk başta bazı iddialar şeydi. Yaz mevsimi gelince bu virüs ortadan kalkacak. Ama bütün herkes bizi neyle uyardı? Hayır, böyle olmayacak. Sadece yaz mevsiminde aynen klasik grip e, virüsünde olduğu gibi yayılma hızı azalacak. Neyden dolayı? Sıcaklıktan ve rutubetten dolayı. Şimdi bu virüs biliyorsunuz solunum yoluyla bulaşıyor. İşte üç tip virüs var, başta söylemeyi unuttum. Ee, solunum yoluyla bulaşan virüsler, kan yoluyla bulaşan virüsler, cinsel ilişki yoluyla bulaşan virüsler. Mesela işte cinsel ilişki yoluyla bulaşan en meşhur virüs neydi? Ee, 1980'lerde miydi? Tabii 80'lerde, 90'ların başlarında oldukça gündemi meşgul eden. AIDS hastalığına yol açan HIV'di. Ee, HIV sonundaki de virüsü temsil ediyor. Ee, bağışıklık sistemini e, bağışıklık sistemini çökerten dolayısıyla yakalandığınız ilk hastalıkta ölmenize yol açan AIDS hastalığını e, AIDS hastalığını başlatan virüs HIV. Neyse. Ee, solunum yoluyla alınan bir virüs bu. Dolayısıyla havadan soluyarak aldığımız bir şey ya da işte ıı, öksürenlerin, hapçuranların tükürüklerinden ıı, bulaşan bir şey. Havada asılıysa nefes aldığımızda ıı, ciğerlerimize ulaşıyor ve yerleşiyor. Neyse, ıı, dolayısıyla ıı, yaz mevsiminde ne oluyor? Rutubet, yani havadaki nem bu, vir, ıı, bu virüsün ilerleme, havada asılı kalma hızını, ıı, imkanını, şansını düşürüyor. Bunu almaya devam ediyor mu? Evet ediyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Kış mevsimini bekliyor. Neden? Güçlenmesi. Daha doğrusu bağışıklık sistemimizin direncinin düşmesini bekleyecek vesaire. Dolayısıyla yaz gelince bu hastalık bitmeyecek. Bu virüs bitmeyecek. Varlığını sürdürecek. Fakat yayılma hızı azalacak. Ve bu zamana kadar belki de bu çok duyduğumuz sürü bağışıklık sistemi sebebiyle birçoğumuzun bedeni buna bağışıklık kazanacak vesaire. Umarız öyle olur. Kronik hastalara sahip olanlar risk faktörü durumunda. Yani işte biraz önceki örnekte de belirttiğim gibi Hani şey lafı var ya, deprem öldürmez, çürük bina öldürür gibi Koronavirüs de aslında bu metafordaki ne örnek olsun, nazire olsun diye söylüyorum. Koronavirüs öldürmüyor. Koronavirüsün e, zayıflattığı bedendeki kronik hastalıklar aslında esas mesele. Yani ölenlerin kayıtlarına baktığımızda e, kronik hastalıkların ortak payda olduğunu görüyoruz. İşte tansiyon, diyabet, e, organ nakli sonrasında ya da kanser tedavisi, kemoterapi sonrasında düşen bağışıklık sisteminin e, yarattığı hastalıklar vesaire. Bütün bunlar önemli faktörler. Yani kronik bir rahatsızlığınız varsa, e, koronavirüse maruz kaldığınız takdirde yaştan bağımsız olarak e, hayatınızı kaybedebiliyorsunuz ya da çok ağır bir seyir sürüyor. Biliyorsunuz Çin'de 103 yaşında mıydı, 109 yaşında mıydı, 100 yaşın üstünde bir hasta kurtuldu korona. Ha Korona virüs pozitif çıktı. Yani Covid-19 hastalığına yakalandı. 100 yaşın üstünde bir hanımefendi. Ve kurtuldu. Küçücük bir bebeği, çocuğu kaybettik. Değil mi? Dünyanın en işte e, faal, e, sürekli antrenman yapan, kondisyonu, vücut seviyesi çok yukarıda olan futbolcularımızı kaybettik. E, sporcularımızı kaybettik vesaire. Dolayısıyla kronik hastalık denklem bozucu. E, ve genellikle işte sağlık personeli solunum cihazı yetersizliği, yoğun bakım bilmem ne ünitelerinin yetersizliğinden bahsediliyor fakat en bir problem esasında teşhis, teşhis yapmamızı sağlayan test cihazlarının azlığı yani bugün günde on binlerce test yapabilen kit inceleyebilen cihazların, test cihazlarının, laboratuvar cihazlarının haberlerini alıyoruz fakat Dünya nüfusuyla e, kıyasladığımızda, işte demin istatistiklerden bahsettim e, Murat Yetkin'in yazısından yola çıkarak, %80'ine bulaşıyor nüfusun e, ve bu %80'in kırılımlarından bahsettim. İşte bu %80'inin kimler olduğunu anlayabilmemiz için test yaptırılması gerekiyor. Bugün bu en iyimser süreçlerde bile işte nüfusa kıyasladığımızda özellikle mesela Türkiye'de şu ana kadar yapılan testleri nüfusa bölün ortaya çok dramatik şeyler çıkıyor. Bir aşı geliştirilebilir mi? Evet. Geliştirilememe ihtimali var mı? Evet var. Örneğin SARS hastalığının hala bir aşısı yok. Arada virüs etkin. Hmm, i̇şte demin bahsettiğim hastalıklardan bir kısmının da öyle. Aşı geliştirilmesi konusunda birçok ümit veren e, şeyler var. E, ümit veren gelişmeler var. Fakat e, bu süreçlerden dolayı bir yıl alabir bir yıl alacak gibi görünüyor çünkü aşılar böyle geliştiriliyor. önce virüsü tanımlıyorsunuz. sonra bunun neyle yok edilebileceğine dair yöntemi geliştiriyorsunuz bunlar işte bugün işte lebona chip denen sistemler de var örneğin işte hayvan ve insan bedenini organizmasını elektronik olarak simülasyon olarak geliştirebilen cihazlar var. Bunu geçiyorum. Ha, ö, normal şartlarda önce hayvanlarda, laboratuvar ortamında hayvanlarda bu tedaviyi deniyorsunuz. Önce virüsü veriyorsunuz, sonra aşıyı veriyorsunuz, sonra süreçleri gözlemliyorsunuz. Hiçbir sorun çıkmazsa aynı şeyi insanlarda deniyorsunuz. Hiçbir sorun çıkmazsa ve tedavi ediyorsa ve bu kabul edilebilir bir tedavi etme oranı ise Başvuruyorsunuz, ilgili sağlık kuruluşlarından, onay kuruluşlarından mesela FDA gibi onay alıyorsunuz sonra aşı üretim şirketleri bunu üretmeye başlıyor. Bu bir yıl alıyor. Fakat şöyle de bir durum var. Sanıyorum bu hastalıkla ilgili ilk paylaşımlarından birinde vardı sosyal medyada. Dünyada aşı üretebilen şirket sayısı belirli aşı üretim kapasitesi de, de belirli, böylesi bir küresel salgın hastalıkta e, istenilen hızda ve miktarda aşı üretimi mümkün değil. Dolayısıyla orada çok ilginç şeylere maruz kalabiliriz. E, yani bu aşıdan ilk hangi ülkeler faydalanacak? Mesela düşünün siz o aşıyı üretme e, kabiliyetine imkanına e, sahip bir ülkesiniz Dü küresel bir salgın hastalık var. Ülkenizde insanlar bu hastalıktan dolayı mağdurken hatta dahası ölmekte iken bu ilacı, bu aşıyı başka ülkelere satabilir misiniz? Bunu insanlarınıza anlatabilir misiniz? Onayını alabilir misiniz? Böyle Bu, bu, bu senaryoların, bu soruların cevaplarını aslında biliyoruz. Neler olabileceğine dair de tahminlerimiz vardır. Ee, Birçok dediğim gibi ümit verici şeyler var ee, fakat şu ana kadar onaylanmış bir aşı ya da ilaç yok bununla ilgili süreçleri de hep birlikte takip ediyoruz. Bundan sonra ne olacak? İşte tekrar Dennis Kerala döneyim. Doktor Dennis Carroll'a bize bu konudaki uyarıları çok önceden yapmış olan Dr. Dönüş Kerala diyor ki dönemsel olarak azalarak gündemden düşecek yani bu ilelebet e, kıyamete kadar bu koronavirüs COVID-19 e, cenderesi içerisinde kalmayacağız şüphesiz. Fakat bu hastalığın yayılmasının durduğu anlamına gelmeyecek. Hastalık yayılmaya devam edecek, geleneksel grip virüsü gibi uykuda kalacak ve tekrar işte bu bulunduğumuz mevsimleri bekleyecek gibi görünüyor. Böyle bir ihtimalin de olduğundan söz ediliyor ve şeffaf yöneten kazanacak deniyor. Şeffaflık ee, çok önemli bir konu. Ee, Türkiye'de de Türk Tabipler Birliği tarafından gündeme taşınıyor. Dü mesela dünyanın en otoriter, en opak yani şeffaflıktan uzak yönetimlerinden biri olduğu iddia edilen Çin dahi bütün bu süreci alabildiğine şeffaf yönetti virüsle ilgili elindeki bütün bilgileri paylaştı. Daha, dahası virüsün e, hani bir anlamda parmak izi diyeceğimiz şeyi de açık kaynaklı olarak internet üzerinden bununla ilgili çalışan herkesle paylaştı. Bütün bildiklerini, raporlarını, makalelerini açtı. Ve bu konudaki çalışan bütün doktorlarını da e, kendisi derdi çözdükten sonra bununla mücadele eden İtalya, İspanya gibi ülkelere yolladı bilgi paylaşımı konusunda. Yani burada hem Kurumların birbiriyle bilgi paylaşması çok önemli. Bütün bilgilerin şeffaf olarak bütün medya, işte tabipler Birliği, bakanlıklar arası koordinasyon, hatta belki bununla ilgili bir Salgın Bakanlığı dahi kurulmalı. Birçok ülke bununla ilgili tartışmalar yürütüyor. Şeffaflık, bilgi paylaşımı en kritik şey. Sonuç olarak bakıldığında koronavirüs insanlığın son hastalığı mı? Son salgını mı? Hayır. Üstelik uzmanlar, özellikle biraz önce değindiğim Dernice Carroll, veya doktorler Brilliant gibi kişiler altını çiziyor. Bu son salgın hastalık değil. Çok daha ölümcül olanlarını göreceğiz. Bunlar engellenebilir mi? Evet, engellenebilirler. Ne yapılması gerekiyor? Uyarıların dikkate alınması gerekiyor. Aslında en temel olarak baktığımızda yani daha akılcı mantıklı bir şey yok. Ve son olarak. Hayatımızı nasıl etkileyecek, işte hayatımızı nasıl etkilediğini de bundan sonraki videolarda bakacağız. Tam tamına bir saatlik bir sürece yayılmış bu. Daha kısa olmasını isterdim. Ne yazık ki mümkün olmadı ama her dakikasını böyle goygoydan uzak olarak bilgiyle doldurmaya çalıştım. Dediğim gibi üç bölümden oluşmamasını hedeflediğim koronavirüs dosyasının birinci bölümüydü bu. YouTube.com bölümeye adresindeki kanalından her üçüne de ulaşabileceksiniz. Bu bölümde virüsün tarihçesine, koronavirüsün detaylarına ve seyrediş şekline ve olabileceklere baktık. Önümüzdeki ikinci bölümde koronavirüsün ekonomiyi, sosyal yaşamı ve kapitalizmi nasıl değiştirip dönüşe, dönüştürme ihtimali olduğuna bakacağız. Üçüncü ve son bölümde ise sosyal yaşamımızın nasıl değiştiğini, koronavirüsten sonraki yaşamımızın nasıl olduğuna bakacağız. Hepinize uzun ama her halükarda sağlıklı günler diliyorum. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.